Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Mersin Akkuyu'daki nükleer santral çevresel etki değerlendirmesi toplantısı yöre halkı ve çevre örgütleri tarafından yoğun şekilde protesto edildi. Greenpeace üyelerinin alınmadığı toplantıda nükleer karşıtları görüşlerini ifade edemediklerini toplantının göstermelik olduğunu söyledi. Nükleer karşıtları ve güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışmada gözaltına alınan 4 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, Greenpeace'in ÇED raporuna yasal itiraz direkçesini Çevre Bakanlığı yetkililerine iletti. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Cenk Levy, ÇED dairesinin yaptığı bu toplantının tamamen göstermelik bir toplantı olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etkileri değerlendirmek yerine Rosatom şirketinin hukuk dışı faaliyetlerine ortak oluyor. Eğer bu gerçekten halkın katılımı toplantısı olsaydı, halkın görüşleri dinlenir, ona göre hareket edilirdi, dedi. Levi hukuksuz çet sürecinin bir an önce iptal edilmesi ve toplantıya kayıtları yapılmamış olarak geçmesinin gerektiğini söyledi. Ancak Yeşil Gazete basın mensuplarının haber alma hakkının kullanamadığı gerekçe gösterilerek bitirilen toplantıyla ilgili olarak toplantı yapılmıştır tutanağı tutulduğunu yazdı. Anlaşılan bir hukuksuzluk da burada var. Fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklar nedeniyle simsiyahakan çevresine ağır kokular yayan ve içinde canlı türü barınmayan Çorlu deresinin kanser tetiklemiş olabileceği belirtildi. Trakya Üniversitesi Halk Sağlığına Bilim Dalı, endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda kanser sıklığı Çorlu örneği konulu çalışmanın ön sonuçlarını açıkladı. Raporda 641 hanede yaşayanların %5'i yani 33 kişinin kanser hastası olduğu, kanser hastası olanların haricinde Hanelerdekilerin %12'sinin yani 77 kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Araştırmanın tamamında yer alan Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak, Türkiye'de sanayinin insan sağlığına ilişkin çok sayıda çalışma olmadığını belirterek sonuçların endişe verici olduğunu söyledi. Çorlu ve Çarköz 1350 fabrikanın bıraktığı kimyasal atıklar Çorlu deresinde yaşamı sonlandırdı. İçinde canlı yaşamayan derenin suyundan içen hayvanlar da telef oluyor. 18 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara'da bir dönüşüm planı açıkladı. Ancak bu süre içinde Ankara'yı bir modern kente dönüştürmek, toplu taşıma ve bisiklet cenneti yapmak yerine arabalara mahkum etti. Bu sefer de Milli Park ilan edip artık kent içi kalmış Eymir ve Mogan göllerini ve eşsiz ekosistemlerini koruyacağına onları yok etme planları var. Eymir ve Mogan gölleri birleştirilerek 42 kilometrelik kanal vadi yaratılacak. Bu göller nesli dünya çapında tehdit altında olan dik kuyruk ve karaca ördek türlerinin ürediği çok önemli göç konaklama ve kışlama bölgesi olduğu düşünüldüğünde uzmanların ve doğa korumacıların çok geç olmadan harekete geçmesi gerek. Acaba bu haberi gören Gökçek aman acaba ne yapıyoruz der mi politikacı pratiklerinin dışına çıkarak sivil toplum kuruluşlarını yardıma çağırır mı? Klimaköner adlı enerji tedarikçisinin yaptığı hesaplamalara göre Almanya'da bir yılda çöpe atılan 11 milyon ton gıda maddesiyle yaklaşık 50, 550 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanması mümkün. Anlaşılan gıdaların ziyan olması yalnızca ekonomik anlamda değil, enerji açısından da önemli. Klimaköner'in hesaplamalarına göre 1 ton ziyan edilen gıda ile 700 kWh enerji üretmek mümkün. Bu hesaba göre bir hanenin 14.000 kWh tutarındaki yıllık enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 20 ton yani bir kamyon dolusu gıda yeterli. www.resterechner.de adlı internet sitesinde hangi gıdalardan ne kadar enerji elde edilebileceği hesaplanıyor. Böylece atık gıda denemeyeceği de ortaya çıkmış oldu. Gıdaya tabii enerjiye çevireceğimize baştan ziyan etmesek çok daha iyi değil mi? Hatay Erzin'de çevre dernekleri 14 Nisan'da termik santrallere karşı büyük bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. Miting Erzin termik santral karşıtı platform bileşenleri ve Erzin'deki pek çok sivil toplum örgütü bazı sendika ve siyasi partiler tarafından da destekleniyor. Miting çağrısında çevre mücadelesinin yaşam mücadelesi haline geldiği vurgulanıyor ve Türkiye'deki 60 yeni termik santral projesinden 5'inin Hatay Erzin ilçesi sınırlarında yer aldığı Ve en ağır yıkımı Erzim bölgesinin yaşamasının muhtemel olduğu dile getirilerek buna karşı verilen mücadeleye destek çağrısında bulunuyor. Aydın Çin'e çayında toplu balık ölümlerinin yaşanması ve kirlilik oranının yükselmesi üzerine baraj kapakları açılarak çayın debisinde artış sağlandı. Hala teknik ekipler çalışmaları yapıyor. Çin'e çayı havzasındaki tüm zeytinyağı fabrikaları da denetime alınıyor. Zeytinyağı tesislerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan projenin çok yakında hayata geçireceği açıklandı. Umuyoruz. bu şekilde Çin'e çayı tamamen kurtulur. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi